okunan bir ayet. Ey iman edenler Tövbe suresinin 119. ayetinde Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Burada sadık olun buyurmuyor Cenab-ı Hak. Kûnü me'az buyuruyor. Yani bir maiyet. Yani sadıkların gönlünden bir enerji alabilme. Kitabı başka yerde de okuyabiliriz. Evde de okuyabiliriz kitabı. Bu beraber olma, bir kitap okuma orada bir vasıda. Esasında o sadıklardan bir pozitif, biz onu ruhaniyet diyoruz. Manevi bir enerji alabilme. Yani bir reçete alınmak oradan. O reçeteye dikkat etme. Oradaki haliyle bilme Sahabi o şekilde sahibi oldu. Efendimizle beraber olmakla sahibi oldu. Efendimizin kalbinden ilkaeti, kalbinden aldı. O şey bir iman heyecanı arttı, imanda lezzet arttı, cömert oldu, sabırlı oldu. Öyle bir hale geldi, canını, malını hepsini feda eder hale geldi. Allah Rasulü'nü yakından tanıdı. Haç suresinde okunan ayette de, Cenab-ı Hak, ey iman edenler rükû edin buyuruluyor. Demek namaza bir dikkat etmek lazım. Namazda kazancımız bize, Cenab-ı Hakk'ın namaza ihtiyacı yok, bizim çok ihtiyacımız var dükü edin buyuruyor, Secdeye kapanın buyuruyor. Rabbinize taatte bunu ibadet edin. Hayır, işleyin ki kurtuluşa kavuşasınız. Demek ki namaz çok mühim. Yani namaz ilk farz olan ibadet. Hicretten bir buçuk sene evvel farz oldu. Ondan sonra, hicretten iki sene sonra oruç farz oldu, zekat farz oldu. 10. yıl da farz oldu. İlk farz olan ibadet namaz olmuş oluyor. Namazın getirdiği de Cenab-ı Hak öyle bir teminat veriyor ki namaza fahşa münkerden aşırıklardan, zararlardan namaz korur buyuruyor. Hangi namaz? Müminler felah buldu, onlarki namazı huşu ile kılarlar. Cenab-ı Hak ile beraberliği temin ederek, bir vecd içinde, bir lezzet içinde. Rükü edin, secdeye kapanın, Rabbinin ibadetine hayır işleyin ki kurtuluşa erisiniz. İşte bu namazda da esas olan sallallahu aleyhi ve sellem çok üzerinde durduğu Hatta zaman zaman da biraz öfkeli davrandı namazın cemaatle kılınması. Bir ama geldi, İbn-i Mektum geldi. Ya Resulallah de, benim gözüm görmüyor dedi. İkincisi evim uzak dedi. Üçüncüsü beni mescide götürecek kimse yok dedi. Dördüncüsü yolda haşarat var dedi. Beni dedi, affeder misin dedi cemaate gelmemekten dedi. ben evimde namaz kılsam dedi. Efendim bir müddet sükut etti. Sonra sordu, ''Hayyâle salâhî, hayyâlel felâhî duyuyor musun?'' dedi. ''Evine geliyor mu bu ses?'' dedi. ''Bu davetiye geliyor mu?'' dedi. ''Geliyor Ya Rasulallah.'' O zaman dedi, mesele devam et.'' buyurdu. Bu dört tane menfi şartın karşısında yine ''Mescide devam et.'' buyurdu. Onun için gözü görenler için, vücudun gücü olanlar için bunu hesap etmek lazım. Hucurat Suresi'nden ayet okundu. Burada büyük bir ikaz geldi sahabeye. Ve Allah Resulü'nü kendiniz gibi zannetmeyin diye. Yani onun şekline bakarak, fiziki durumuna bakarak, onu kendiniz gibi zannetmeyin diye büyük bir ihtar geldi. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin yanında kısın dedi, yükseltmeyin dedi sesinizi. Yani aralığında konuştuğunuz gibi konuşmayın dedi. Yani peygamberin yanında sesinizi yüksek konuşmayın, kendi arınızda kendi bir emsal alarak konuşsunuz konuşmayın amelden boşa çıkıverir dedi. Yaptığınız ibadetler hepsi boş olur gider dedi Cenab-ı Hak. Yani biz ancak kendimiz kadar, kendi idrakimiz kadar, kendi kalbimizin vuslatı kadar tanıyabiliriz. Davetiye tanıyamayız. Bak Cenab-ı Hakk'ın Allah Resulü bir sanat harikası. Yani bir insan yaratıyor Cenabı Hak o bütün insanlara bir misal teşkil edecek. Üsve-i hasene örnek, mutena örnek bir şahsiyet olacak bütün kainatta. Cömertlikte örnek, tevazuda örnek, işin ehli olmakta örnek, bir şey en güzel yapabilmekte ahsen-i örnek, ecmelde örnek, ekmelde örnek, kemalde örnek, her şeyde örnek en alt kademeden en üst kademeye kadar çölde yaşayan insandan en üst eli sümledeki insana kadar örnek asırlarda yaşayan insanlara örnek Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'e bir ihtar mahiyetine bir dikkat etmemesi. demek ki biz Allah Resulü'nün devrinde değiliz biz ondan 1400 küsur sene sonra geldik Demek ki onu ne kadar çok seveceğiz, ne kadar sünnetse neye itibar edeceğiz, onu ne kadar müdafaa edeceğiz. Ee, Cenab-ı Hak beni seviyorsanız ona tabi olun buyuruluyor. Demek ki her halimizde biz kendi kendi bir muhasebede bunu. Allah Resulü acaba benim yanımda olsaydı, ben asıl saadetli dünyaya gelseydim, benim bu halimden Allah Resulü memnun olur muydu? Ağzımdan çıkan bu kelimelerden memnun olur muydu? Cömertliğim nasıl memnun olur muydu? Sabrımdan memnun olur muydu? İbadetimden memnun olur muydu? Allah Resulü'nün rızası Allah'ın rızası. Allah'ın rızası Allah, Allah, Allah Resulü'nün rızası. Hiçbir peygamber üzerine Cenab-ı Hak yemin etme. Yalnız peygamber efendimizin üzerine hayatı, bütün yoğunluğumuzu teksif etmemiz Le amru kibari, senin hayatın üzerine yemin olsun diyor. Bir sanat harikası. Allah ve melekler salat eder buyuruyor. Ya Cenab-ı Hak niye kendisini salat ettiğini bildiriyor ve peygamber Efendimiz'i yakından tanıyabilmek. Bir şehri uzaktan uçaktan gördüğümüz zaman 5000 metre yukarıdan gördüğümüzde bir sule şeklinde görürüz. Ve o şehre indiğimiz zaman o şehrin bütün yollarını, şehrin hususiyetlerini, her şeyi seyrederek görürüz. İşte efendimizi de tanıyabilmek takva ile Efendimiz'in ne kadar yakın olabilirsek, manen kalben o kadar Efendimiz'i tanımış olur. Sahibi Efendimiz'i tanıdı. Tabi derece derece tanıdı. Hatta bazı sahibi diyorlar ki, biz diyorlar Allah Resulü'nün aşıkları hasta olduğu zaman onların yanlarına giderdik diyor. ziyarete. Onlara Allah sana şifa versin demezdik diyorlar. Allah Resulü'ne yaklaştın, ne olursun bize de gittiği zaman selam götür derdik, o da sevinirdi moral verirdi ona e, Bekir Efendimiz soruyor Ayşe diyor bugün günlerden nedir diyor kızım diyor babacım diyor pazartesi aman kızım ne olursun diyor eğer diyor, bugün ben vefat edersem ne olursun beni hiç bekletmeyin hemen Allah Resulü'nün yanına götürün ve beni hemen gömün buyuruyor en ufak arzuya karşı sahibi balım canım her şeyim sana fedasın. ya Resulallah derdi ve bunu fiilen de tavuk ettirirdi yani sözde de kalmazdı Burada işte Cenab-ı iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin, birbirinizle çağrıştığınız gibi peygamberle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir, lâ teş'ûrûn. 124 bin küsür peygamber geldi, Cenab-ı Hak en mümtaz peygamberine bizim meccanen ümmet kıldı. Bir bedel ödemedik biz. Fakat buna karşılıkta bunda bir bedeli var ümmeti Muhammed olan bir bedeli var. Bu lütfa karşı. Diğer okunan ayet Haşr suresinde. Orada Cenabı edenler Allah'tan korkun. Kişi yarın için ne yaptığına baksın, ne gönderdiğine baksın. En çok pişmanlık yarın olacak. Yani yarın yarın kıyamet günü. Biz dünyevi bakımdan bazı şeyleri eyvah vah vah kaçırdık deriz. Aman deriz ben demiş bu beldeye yerleştiğim zaman burası bomboşluğu arsaların kıymeti şimdikinin yüzde biri kadardı. Keşke şu kadar alsa, alsaydık deriz. Esas o pişmanlık bu dünyevi şey. Zaten o da dünyada kalacak. Esas o pişmanlık kıyamette olacak. Ah diyecek keşke ben şu mi de yapsaydım. Şu sünnet, seneye daha çok itibar gösterseydim. İnfakımı arttırsaydım. Fakat geçmiş olacak, her şey bitmiş olacak. Şimdi Mevlana diyor ki rüyadır diyor. Bir rüyada diyor, define bulmaktır diyor. Kalkarsın diyor, ne define var, ne bir şey var diyor. İşte iş, ölmeden evvel uyanabilmek. Zaten uyanacağız, uyandırılacağız. Hakikat görülecek. İşte ölmeden evvel ölebilmek. Mutu kablentemudu, hasubu bu.